Durum ve Göreve Dair Kerem Çağlar el bezminde verdiği sözü hatırından çıkarmayan, Yüce Allah Sübhanehu ve Teala'nın kendisiyle dinini ikmal edip nimetini tamamlayarak rahmetini onunla mahlukata yaydığı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in menheci üzere ihlasla nasihatlerde tebliğde bulunup Allah Sübhanehu ve Teala için cihad eden tevhid erlerine yarenlik etmek. Göklere, yere ve dağlara arz edildiğinde korkup çekinerek geri durdukları görevi, kalbine ve omuzlarına ağır geldiği halde, aczine, zafiyetine, zulüm ve cehline rağmen yüklenmiş olan insanı, bu görev ve sorumluluğunu ifa etmeye davet edip gayretlendirmek. Müslümanın bir başkasının belki de görmezden gelemeyeceği şeylere merhamet nazarıyla bakması, ötekilerin hiçbir zaman affetmeyeceği hataları affetmesi, ancak cahil kimselerin kendi hafıza arşivlerinde muhafaza ettikleri geçmiş kırgınlıkları unutması, gördüğü kusurları amaymış gibi karşılaması ve kardeşinin herhangi bir sıkıntısını gidermesi halinde, kıyamet gününün en dehşetli anında Yüce Allah Sübhanehu ve Teâlâ'nın da kendisinin bir sıkıntısını gidereceği vaadiyle muştulamak. nefislerinin arzularına esir olanların esaret bağlarını çözmek, yalan dolan şeylere kanan saf ve zayıf yaratılışları, vahyin kesin hakikatleriyle ayıktırıp aydınlatmak, ahiretlerini harap eyleyen demokrasi, yurtseverlik, laiklik ve milliyetçilik gibi şeytani ideolojilerden ötürü, dünyaları da uğursuz şirret şeytanların katıldığı, fücur meclislerinin toplandığı dar bir zindana dönen bahtsızlara, rahim olan Allah Sübhanehu ve Teala'nın, TB'leri çokça kabul eden tevvap ve tevbe edenleri seven vedut olduğu gerçeğiyle fıtratlarını buluşturmak. Hakkı zevklerini feda eden, gönüllerinin çektiğine eğilen, nefislerin meylettiği arzularına tabi olan, delil, bürhan, hak ve hukuk gözetmeyen muannit karakterleriyle bu türden hasta kalplere şifa olacak ihlas reçeteleri hazırlamak. Rabbani menhece tabi olup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini üstün tutan muvahhid ilim talebeleriyle, tevhid davetçileriyle ve cihat erleriyle beraber, Rabbimizin vaad ettiği tarifsiz nimetlerden dolayı müjdeleşmek. Bilerek ya da bilmeyerek şirke yönelenleri, nefislerini ve tüm kainatı var eden Allah subhanehu ve teâlâya yöneltmek, onun kulları üzerindeki haklarını bildirmek, kötü duygularına esir düşmelerine mani olmak ve batıl kuruntuların aldatmalarına karşı uyanık kalmalarına yardımcı olmak. Kalpleri, üzerlerini kaplayan kötü amel ve tuğli emel paslarından temizleyip, ihlas üzere ve sünnete uygun amellerle zinetlendirmede ufuk açıcı ve yol gösterici olabilmek. Allah Sübhanehu ve Teala'nın çok merhametli ve affedici olduğunu her zaman gündemde tutup yaratılış gayesinden gafil olanlara, Yüce Allah Sübhanehu ve Teala'nın azabının da elem verici ve şiddetli olduğunu hatırlatmak. Rabbim Allah'tır deyip dost doğru olmaya, Allah'ı anmaksızın çok konuşmamaya, ya hayır konuşmak ya da sükut etmek arasında bir tercih üzere bulunmaya, faydalı ilim elde etmeye cihatta, medresede, evde yahut pazarda, her halükarda ölçü ve mizanı Allah'ın emrettiği gibi adil bir şekilde tam olarak yapmaya özen ve önem gösteren yeryüzü yıldızları misali sadık muvahitlerle dost olmak. Yılları, ayları, haftaları, günleri ve saatleri binek kılarak hızla yöneldikleri mukadder akıbete doğru giden insanları, sırat-ı müstakim istikametini gösteren yön levhalarından haberdar etmek. İşlerin harama ve zulümlere bulanıp kesat gittiği şu dünya hayatında, Allah'a kulluk yolunda çok az bir pahayla ahiret yurdunda sınırsız ve bitimsiz kazançları elde edebilmeleri için insanlara en karlı alışveriş yollarını göstermek. Hakka ittibada ve hak üzere sebat etmede duraksayan kimseleri tertemiz duygularla, sahih bilgilerle ve hayırlı amellerle rıza bari istikametinde yola revan kılmak. Kâbe-i Muazzama'nın etrafında birbirine geçmiş mütedahil halkalar gibi merkezden dünyanın en ücra köşesine doğru dalga dalga genişleyen kulluk çarkını, belgesel tadında izlerken insanın yücelmesini ve memleketin daha iyi yerlere gelmesini atölyelerdeki tezgahlarla fabrikalarda dönen çarklara sabitleyen muhafazakar materyalistlere hakikatleri haykırmak. Herkelle'nin kendisini bir cemaat cesametinde gördüğü, cemaatlerin artık aşırı tipi bir yapılanmayla hayatiyetlerini devam edebileceklerine inandığı, bu tür aşiretlerinde siyasi ve idari otoritenin merkezi ve en büyük cemaat olan tağuti devletin kapısına kul olmaya çalıştığı böyle zor bir süreçte Akpınar'ın boz bulanık selinden kütük kapma gayretini sürdürmek. Allah Sübhanühü ve Teâlâ'nın belirlediği ölçüler üzere değil de, çoğunluk esasına dayanarak sapıklık ve ihtilaf üzere, sandıklarda ve tekkelerde bir araya gelebilen grupların, dünya hayatındaki akıbetlerinin, içerisinde kıvrandıkları ihtilafların genişleyerek sürmesi ve sapıklıklarının her geçen gün artıp derinleşmesi olacağını kendilerine açık bir şekilde söylemek ve uyarmak. Kullarından sadır olan hataların çoğunu affeden, yaptıkları az bir amele dahi razı olan Yüce Allah'ın kullarına yaptığı darüsselam çağrısını söz, kalem, infak veya kılıçla aklının, ilminin, sesinin ve elinin ulaşabildiği herkese iletmek. Yalnızca ona, Sübhanehu ve Teala has olan isim ve sıfatlarla uluhiyet ve rububiyette Yüce Allah'ın hakimiyet yetkisini gasp eden Hama'nın sülbünden peydah olmuş saray mollalarıyla tüm birikim ve yeteneklerini tağutların yolunda harcayan Karunilere, kayıtsız şartsız egemenliğin ve mutlak otoritenin aziz ve celil olan Allah'a ait olduğunu Şer'i Şerif'in emrettiği biçimde bildirmek. İnsanı, fıtratından mümin ve muslih bir cemiyetten ve gücü Allah'tan uzaklaştırıp, bu aleme atılmış zavallı bir mahluk gibi gören ateist, hümanistlere, kendi fıtratlarıyla ve vahyüdül kahhar olan yüce yaratıcılarıyla barışık olmaları halinde, hem dünyada hem de ahirette mutlaka kazançlı çıkacaklarını tebliğ etmek. İnsani değerlerden nasipsiz küresel küfür güçlerinin asla kazanamayacakları savaşlarda, saldırgan ve işgalci taraf oldukları halde, terörist olarak tanıttıkları Müslümanları tasfiye etmek için tasarladıkları insansız hava araçları politikasının kendilerinin sonunu getirecek bir istikamete doğru evrildiğini müjdelemek. İslam ümmetine karşı Pentagon, Brüksel, Moskova, Pekin ve Tel Aviv'den çok daha kindar, sinsi, hain ve tehlikeli olan İran'ın Farsist nüfuz ve Şiist savaş ağalarının, lordlarının puthane haline getirilen türbeleri koruma adına, bölgeye gönderdikleri on binlerce Fars çakalını, kendileri gibi cani, Şebbiha çeteleri ve Hizbul Esed zındıkları ile beraber, Suriye'de işledikleri cürümlerle vahşetlerin hesabını sormak. Her kılığa girerek alçalıp küçülenlerin, kalpleri darmadağınık olanların ve karanlıklarda kaybolup şeytanın çağrısına yönelenlerin hakkı görmeleri için yeryüzünü tevhidin nuruyla aydınlatmaya çalışmak, kalpleri ülfet ettirmek ve Allah'ın rızasını elde ederek cennetlere doğru yol almak. Tağut'un küfür ve fesat merkezleri olan okullara minicik yavrularını göndererek İslam ümmeti için istikbal vadeden yeni nesilleri henüz masumiyet çağında küfür, şirk, nifak ve türlü fesatlarla tanışık ve barışık bir hayata merhaba dedirten anne babaları kendisine iman ve ibadet iddiasında bulunduğunuz Allah'tan haya edin diye inzar etmek. İnsanlığın başına sardığınız belaların daha da karmaşıklaştığı, kabul edilebilir seçeneklerinizin azalıp zorlaştığı, güvenebileceğiniz dostlarınızın gittikçe azaldığı bir dünyada, tüm bunların yegane müsebbibi olarak Müslümanları suçlayıp ahlaksız kuralsızlıklarınızla onlara saldıracağınız yerde, eğer gerçekten var ise yapıcı yeteneklerinizi hem halkınız için hem de asgari hayat standartlarından mahrum olan bölgedeki yoksul insanlar için gıda, sağlık ve altyapı projelerinde kullanın diye, dünyanın efendiliğine soyunan küfür önderlerine her şeye rağmen hidayet çağrısında, ve nasihatlerde bulunmak. İslam'ın sıkıştırılmak istendiği eğri-büğrü eğreti çerçeveleri paramparça edip tevhidin özünü Kur'an ve sahih sünnetin bayrağı altında toplamak ve tüm yeryüzünü bu bayrağın gölgesiyle gölgelendirmek. Kaos ve savaşların hüküm sürdüğü 21. yüzyılda ilmiyle, edebiyle, itaatiyle, cesaretiyle, hak üzerine sebatıyla, kararlılığıyla ve cihadıyla devri saadetin Medine-i Münevveresindeki Ashab ı Kiram'ı hatırlayıp, mümin gönüllerin sürura gark olmasına vesile olan tevhid ve cihat erlerini gürekler dolusunca selamlamak. Şirk, küfür, zulüm, fücur ve bidatlere karşı duyarsız kalmayıp, Mü'min olmak mesuliyetiyle bulunduğu her konum ve durumda görevini hakkıyla yerine getirmeye çalışan Ümit Nesli'ne selam olsun. Bu yazı Tevhid dergisinin 25. sayısında yayınlanmıştır.